Bismihi Subhan'e, Kardeşlerim, Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti, ihbar-ı gayb nev'inden bir lemay icaziyeyi tevafuk suretiyle gösterdiğini manevi bir ihtarla gördüm. Eyyuhibbu ehadukum en ye'kule lehme ahîhi meyten, şu ayet-i kerimenin makamı cifrisi, şedde ve tenvin sayılmazsa 1351'dir. Meyten aslı meyyiten olmasından 1361 ederek, bu tarihte Umur azimeden bir dehşetli gıybeti şu ayetin manayı işari külliyetinde dahil ediyor. Ve Umur azimeden böyle acip bir gıybet aynı tarihte, aynı senede vukua geldi. Şöyle ki 18 sene şimdi 20'den geçti müddetinde sünnet-i seniyeyi muhafaza için başına şapka koymadığından ve 18 senedir hapsi münferit hükmünde ihtilattan men ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen ve hususi ibadetgahında Ezan-ı Muhammedî Aleyhissalatu vesselam okuyup Allahu ekber dediğinden ve la ilahe illallah hakikatını güneş gibi gösterdiğinden yüz arkadaşıyla tahtı tevkife alınan bir adam yüzer emare ve karinelere istinaden inayeti ilahiyeden geldiğinden kat'i bir kanatı işarat-ı Kur'aniyeden bir müjdeyi hem kendine hem musibet zete arkadaşlarına teselli niyetiyle beyan ettiği için gıybet ve fena tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını kurtaran masum şakitlerini ondan tenfir edip şüpheler vermek, güya ortalıkta medarı inkar bir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi, yalnız o biçarenin mevhum bir hatasını sekiz senede seksen müdakkiklerin nazarında saklanan ve sati ve inadi nazarına göre bir içtihadi yanlışını görüyor zannıyla zemmetmek, Elbette bu asırda, bu memlekette Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kasten işaretine medar olabilir, azim bir hadisedir. Bence Kur'an'ın nasıl ki her sure ve bazen bir ayet ve bazen bir kelime bir mucize olur, öyle de bu ayetin tek bir işareti, ihbar-ı gayb nev'inden bir lemay icaziyedir. Bu ayetin bu işareti, bu asırda Risale-i Nur şakirtlerinin hakkındaki gıybete baktığına üç emare var. Birincisi, Birinci şua olan, işarat-ı Kur'aniye Risalesinde, Risale-i Nura ve tercümanına işaret eden beşinci ayet olan, اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا ve وَجَعَلْنَا lehu نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ Gayet kuvvetli karinelerle, meyten kelime kutsiyesi kudsiyesi, cifir ve ebced hesabıyla ve üç cihet-i ile Said-ül tevafuk etmesidir. İkinci emare, اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اِلَى ayetinin" makam cifrisi ve riyazisi 1361 etmesidir. Aynı tarihte o acip hadise oldu. Üçüncü emare, o muhterem ihtiyar zatı unutmak, belki şahsıma karşı tezifatını ihtiyarlığına ve çok cihetlerle ma beynimizdeki uhuvvete hürmeten helal etmeye karar verdiğim ve biz hizmetkar olduğumuz Kur'an'a havale edip bıraktığım hengamda, birden ihtiyarım haricinde beş vecihle zemmi zemmeden, mucizane gıybetten altı cihetle zecreden, اَيُّ bu اَحَدُكُمْ en يَأْكُلَ lehme ahihi meyten ayeti, karşımda kendini gösterip temessül eyledi. Manen bana bak dedi, ben de baktım, birden tesbihat içinde gördüm ki 1351'den ta 1361 tarihini gösterdi. Halimize baktım, perde altında 51'den ta 61'e kadar Risale-i Nur medet beklediği İstanbul afakında bir nevi taarruz bulunmuş ve 61'de birden patlamasıdır. Tahlil Ta 400, H 600 eşittir 1000 mim, mim, ya, ya, yüz, lam, lam, kef, kef, yüz, üçüncü, ya, nun, mim, yüz, ha, ha, ha, B, dal, otuz, dördüncü, ye, on, beş elif, bir ha ile beraber, on, ahirdeki tenvin, vakfen, elif olduğu için, yekunu bin üç yüz bir. Haşiye, bu ayet, bizi şiddetle gıybetten men ettiğinden, bu hadiseyi unutmalıyız, medarı gıybet etmemeliyiz. İnşallah daha tekerür etmeyecek. Meyten aslı yayı müşeddede olduğundan 1361 eder. Said Nursi. Bismihî ve in min şey'in illa yüsbihu hamdi. Bu aciz kardeşiniz hem o itiraz eden o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı mucizil beyanın feziyle Yeni Said radıyallahu an akayıkı imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatça bürhanlar zikrediyor ki değil Müslüman uleması belki en muannit Avrupa felsefalarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Amma Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işari ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam'ın radıyallahu an ihbarat-ı nev'inden Kur'an-ı Beyan dahi bu zamanda bir mucizi maneviyesi olan Risale-i Nur'a nazarı dikkati celbetmesine, manayı manay işari tabakasından rumuz ve imaları, icazının şehnindendir ve o lisan-ı gaybın belagat-ı mucizekâranesinin muktezasıdır. Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla, Risale-i Nur'un makbuliyetine eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ sırrı ile en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ben de Kur'an'dan istimda eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nevindeki tabakattan manayı işari tabakasından ve o manayı işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medarı imtiyazına birer kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izahlı ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatıma hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı ve ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur ile takviye etmek niyetiyle o kat'i kanaatımı yazdım ve has kardeşlerime mahrem tutulmak ile verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki, ayetin manayı i budur. Ta hocalar fihi nazarun desin. Hem dememişiz ki, manayı i işari'nin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, manay Sarihi'nin tahtında müteaddit tabakalar var. Bir tabakası da Manay-ı ve Remzi'dir. Ve o Manay-ı de bir küllidir. Her asırda cüz'iyatları var. Ve Risale-i Nur dahi bu asırda o Manay-ı tabakasının külliyetinde bir ferttir. Ve o fertin kasten bir medarın nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine eskiden beri ulema beyninde bir düstur cifri ve riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur'an'ın ayetine veya sarahatine değil incitmek, belki icaz ve belagatına hizmet ediyor. Bu nevi işaret ı gaybiyeye itiraz edilmez. Ehli hakikatın nihayetsiz işaret ı Kur'aniyeden haddü hesaba gelmeyen istihraçlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istirap ve istibad edip, Böyle itiraz eden zat eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halk eylemek azamet ve kudreti ilahiyeye delil olduğunu düşünse elbette bizim gibi aczi mutlak ve fakri mutlakta böyle ihtiyacı şedid zamanında böyle bir eserin zuhuru vüsat-ı rahmeti ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muhterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarından istiğfara sevk etmiş. Hiçbir vakitte, hiçbir dakika nefsi emmare medarı fahru gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın gözünüz önünde tereşhhuhati ile ispat ediyorum. Evet bu hakikatla beraber insan kusurdan nisyandan hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde bazı hatalar olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufatı kutsiyesi'nin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında noksan huruflarla yeni hat altında tahrifkârane ehli dalaletin tevilatı fasideleri hayatın sarahatını incitmelerine bakmıyor gibi biçare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetlendirmek için bir nükte icaziyeyi beyan ettiği için hizmet-i imaniyesine fütur verecek derecede itiraz elbette değil ehli hakikat zatlar, belki zerre miktar insafı bulunan itiraz edemez. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlarla fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, ''Tarikatlar, bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde, benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz ve mütemadiyen tarassut altında, karakol karşısında ve müthiş müteaddit hiciyetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, o mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. Ve o eser, onun hüneri olamaz.'' onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize-i maneviyesi olarak rahmet ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'aniye'ye el atmışlar, her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur'da öyle parçalar var ki, Bazısı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte, bazı on dakikada yazılan risaleler var. Ben yemin ile temin ediyorum ki eski Sayid'in radıyallahu an haşiyecik, bazı müstensihler bu biçare Sayid hakkında radıyallahu an kelimesini bir dua niyetiyle yazmışlar. Ben bozmak istedim, hatıra geldi ki Allah razı olsun manasında bir duadır, ilişme, ben de bozmadım kuvve hafızası da beraber olmak şartıyla o on dakika işi on saatte fikrim ile yapamıyorum. O bir saatlik Risale'yi iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum ve o bir günde altı saatlik Risale olan otuzuncu sözü ne ben ve ne de en müdakkik dindar feylesoflar altı günde o tahkikatı yapamazlar ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl keremiyle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bi hurmeti Seyyid-i Said Nursi. Bismihi Sübhaneh ve immî şeyin illâ yusebbihu hamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Çok aziz, çok sıddık ve sadık kardeşlerim ve Risale-i Nur cihetinde emin ve halis varislerim. Çok manidar ve kuvvetli bir tevafuk ve şakirtlerin sadakatlerine delil, bir zahir kerameti Nuriye'yi beyan etmeme bir ihtar aldım. Şöyle ki, ben vasiyetnamemi yazdığım aynı zamanda gizli münafıklar, ''Benim itimat ettiğim hizmetçilerimi zabıta tarafından yanıma gelmekten men ettikleri aynı vakitte fırsat bulup tanımadığım birisiyle sabık dokuz defadan daha tesirli bir zehiri bana yutturdular. Hem aynı zamanda Tunuslu ve alim kardeşlerimizden ve buraya kadar geçen sene beni görmek için gelip görüşmeden giden Hoca Haşmet, Yozgat'tan buraya yazıyor ki, ''Said vefat etmiş, Risale-i Nur'un 130 Risalesi muhafaza edilsin.'' Ta ki ileride tab edeceğiz. Hem aynı zamanda Halil İbrahim'in vefatım hakkında bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu şakirtleri ağlattırdı. Hem bu zamana pek çok yakın Hüsrev'in kendi adetine muhalif, benim vefatıma dair bir iki mektubunda iki üç gün ömür gibi tabirlerle eceleme işaretleri bir parça beni müteessir etti. Acaba ben gidiyorum diye endişe ettim. Hem aynı bu hengamlarda en ziyade hayatı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken, birden Denizli, Milas, Isparta, İnebolu, ümidimin yüz derece fevkinde öyle sahabetkarane ve iltizamperverane o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri koşturdular ki beni hayret hayret içinde bıraktılar. Elhasıl bu beş cihetteki tevafuk zahir bir keramet-i nuriyedir. Elhamdülillahi ve min fadl-i Rabbi. Kardeşlerim, merak etmeyiniz. Cevşen ve evrad-ı bu defa dahi o dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti, tehlike devresi geçti fakat hastalık devam ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua edip, şüphesiz makbul olan dualarını isterim. Ve İnebolu'da ve civarında hem çok hanımların hem küçücük yavrularının Risale-i Nur'u yazma başlamalarını ve Kur'an dersini çok masumların almasını bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Elbâkî huvelbâkî, Said Nursi